Hac Suresi Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed ile devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır. Eûzu <gülüyor> billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühen nasu etekû rabbekum in şey'un Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَمَا بسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ <شَبِيد> Onu göreceğiniz gün...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 Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Kutibe aleyhi ennehu men tawallahu fa ennehu wa ila adab Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır. Ya ayyuhal nasu in kuntum tey raybin minal ba'ti fa inna khalaqnaikum min turab فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم مِنْ علقه ثم مِنْ مضغه ثم من مضه مخلقه وغير مخلقة لنبين لكم.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 فَوَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إلَى أَرْضٍ لِلْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إلَى أَرْضٍ لِلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ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 Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki o ölüleri diriltir ve onun gücü her şeye yeter. Ve fiha ve fil Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأ النبى فإن أصابه خير نطمأ النبى وإن أصابته فتنة نقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onun da rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur. Yed'u min dunillahi ma la yedruhu ve ma la yenfa'u Zalikah <gülüyor> o zıllalü baid. O Allahı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur. Ya da ulmazırı, akarb min nefi, labi esel mola ve labi esel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 Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar. مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يُر۪يدَ İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir. İnna ladin âmanu ve ladin hadu ve sıbîn ve ncara ve lmejûs ve ladin aşrakû ve ladin aşrakû. İnna Allah yafsilü bînem yûm alkıyâme.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 هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نار يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ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 o su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmekte de onlar içindir. Kullemā eradū en yakhrucu minhā min ğummin u'îdū fīhā u'îdū fīhā ve zûkū azâbel harîq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 وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir. ''İnnallذين كفروا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ ''وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ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 ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Liyeshadu menafi alehum ve yezkuru ismellahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razakuhum min behimatil en'ami fakulu minha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 ثُمَّ الْيَقَضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوْفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. ذَلِكَ ve يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ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 Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının. Hünefâ nefe, gayr-ı müşrikîne bih. Ve men yüşrik billâhi fekeennemâ kharra minessemâi fetehtafû t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 وَاَجَلِمْ مُسَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar günlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer, beyt-i atik olan Kâbe'dir. ولكل امه جعلنا من سكن اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله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 والبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken, keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin.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 İnna Allah yedafe'u anellezina amenu. Allah la yuhibbu kullu khawan kafur. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez. Udine linnezina yuqatiluna bi annahum وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لقدير. Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ illa اَنْ يَقُولُونَ ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 فك اي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik şimdi orada duvarlar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 Sizin saydığınız bin yıl gibidir. Ve kâimim kârı et amleytullahı ve hıa zâlimet, thumma axttuhâ ve ilayi almacir. Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim, sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır. Oli e eyühen nas inma ana lekum nezirun mubin Ey Muhammed de ki Ey insanlar ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım <gülüyor> İman edip salih hamle işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır. Ve kimi kimi kimi kimi kimi ihlas abul cehennem ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince işte onlar cehennemliktir ve ma ersalna min qablika min rasul ve la nebiy illa iza temna إلا إذا تمنى القشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 Hüküm ve hikmet sahibidir. Liyajal ma şeytanu fi baid. Allah Şeytan'ın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler ve li'almenellezine utulilma ennehlhakku mir rabbika ve innallaha lehadillezine amanu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 Valladîn kafâr ve kذذب بآياتنا فألائك لهم عذاب مهيم. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْمَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُ Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah, onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah, her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.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 İnna Allah Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluyor veriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır. Her şeyden haberdardır. Lehu ma fis semâvâti ve mâ fil ard ve innallâhe lehu'l-ganiyü'l-hamîd Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız odur. Elem tera enna Allah sahra lekum ma fi'l ardı vel fulk tecri fi'l bahri bi'mrihi ve Ve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 İnsanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.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 Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِ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 Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا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 onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinekte. Meqaddarullah hakkı kadiri. İnnaallahelqawiyyun aziz. Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.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 وَفِيْهَا ذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ Allah yolunda hakkıyla cihad edin.